Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. İmam Tahavi'nin metnini okuyorduk. Dün başlamıştık. Tekrar metni şimdi kelime kelime izah edelim. هذا zikru beyan-ı akîdeti ahli sünneti vel cema'a ala mezhebi fukahail mille Ebi Hanifeten Nu'man ibn-i ve Ebi Yusuf Ya'kub İbrahim el-Ensari ve Ebi Abdillahi Muhammed İbni el-Hasene el-Şeybani ve ma ya'takiduna min usulü din ve yedinune bihi rabbel alemin hada ism-ı işaret peki şimdi ism-ı işaret ee, karşısı sonrası müşah-ı müleyh oluyor genelde müellifler kitabı yazarlar sonrasında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 Nedir? Zikru beyani akide ehli sünneti vel Sünnet ve cemaat akidesinin beyanıdır. Ehli sünnet ve'l cemaat akidesinin beyanı. Sanki bu bu kitabın başlığıdır. Yani el akide-tü tahaviyye değil de benim diyor kitabımın adı budur. Nedir? Zikru beyani akideti, ehli sünneti vel cemaat. Yani akide-tü ehli sünneti vel cemaat.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 Kafsure'sinde Alimul gaybi fe la yuzhiru ala gaybihi illa irtaza min rasulin. Allah Teala peygambere gayipten dilerse bildiriyor. Ayet öyle diyor değil mi? Ne var? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğe dair hadislerini toplamışlar. İki tane bende öyle kitap var. Nubuatur resul demek. Ne demek nubuat? İhbaru şey'i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 Benden sonra Raşid halifeler olacak diye. E bunu söyleyen adam bu ayetten haberiyor. Ben ehli Kur'anım diyor. Kur'an-ı diyor. Mealcıyım. diyor. E ben sana ayet okuyayım işte bak ayet öyle diyor. Alimul <gülüyor> <gülüyor> gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ahada. Kimseyi gayba muttali kılmaz ama illa men irteda mir peygamber istediği peygambere İstediği meseleyi bildirir Allah ayet işte bu ayet kelime. Peki o zaman buradaki sünnetten bunu mu anlayalım? Hayır. Niye? Yani Efendimizin sünnetini anlayalım sadece. Ee, Raşid halifelerin sünneti değil. O da sünnet. Ona da itibad ederiz ama buradaki ehlü sünne deyince sadece Efendimizin sünneti. Allah Resulü'nün sünneti. Peki ehlü sünne yani sünnet ehlusun sünnetu'l cemaat diyoruz. Peki sünnet kelimesini neden kullanıyoruz? Sünnet neyin zıddı? Bidatın zıttı. Aslında İslam kayıt kabul etmez. Madem İslam kayıt kabul etmiyor. Neden ehlusun sünnetu'l cemaat diyoruz? Nereden alıyoruz bunu? Çünkü cebriye diyor, Mutezile diyor, Kaderiye diyor. Hepsi ne diyorlar? Biz de Müslümanız. Peki hangisi İslam? Hangisinin İslam olduğunu ortaya çıkarmak için ne yapıyoruz? Kayıt düşüyoruz iki tane. Hangi İslam? Bir. İçinde sünnetin olduğu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin olduğu İslam. Ehlus sünnet. Sünnet. Sünnet neyin zıttı? Bidatın. Bidat yok. Sünnet olacak bunda. Allah Resulü olacak. Peki. Efendimiz de zatın o yola çağırıyor. Bak hemen aşağıda ayet-i kerime okuyor. Kul hâzihi aynı paragrafta.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 Peygamber bizi sünnetinden Rabb'e çağırıyor. Ed'u ilallah. Benim yolumun özelliği bu diyor. He? Ed'u ilallahi ala basiratin ana ve menittabi'ani. Efendim? Ve menittabi'ani. Peki hem ben çağırıyorum hem bana tabi olanlar ya yani ashabım da onu yapıyorlar. Onlar da e, e, ittebani yani bana tabi olanlar onlar da benim yoluma davet ediyorlar. Peki Efendimizin sünneti olacak. İki başka ne olacak? Vel cema'a ehli sünneti vel cema'a cemaat neyin zıddı? Tefrika Ayrılmanın bölünmenin zıddı. Ayrılma. tefrika olmayacak burada. Hani o Fırka hadisinde Tirmiz'in Ebu Davudu İbn-i Mace'in rivayet ettiği hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden öncekiler bölündü. Siz 73 üç fırkaya ayrılacaksınız. Bir tanesi fırkayı Naciye olacak. Efendim, e, وَاسْنَتَانِ وَسَبْعُونَ Yetmiş iki tanesi nerede olacak? Onlar da finnari Cehennem'de olacaklar. E, kim bunlar ya Resulallah diye sahabe sorunca Efendim, ehl-üs es Sun, es-sünn ehlü ve cemaat yani sünnet ve cemaat ehli olacak. Peki veme sünnetü'l cemaa nedir o sünnetle cemaat ya Resulullah? Eee yani biz nereden anlayalım o hangi yolun sünnet ve cemaat yolu olduğunu? Ne buyuruyor? Ma ana aleyhi ve Ben ve ashabımın yolu. Peki şu an ne yapıyor? Sahabeyi reddediyor.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 Bakara suresinin 137. ayet kelimesi. Bakara suresinin 137. ayet kelimesi buldunuz. Sayfanın ortasında. Fein amenu bi muslima amenum bihi fakladih tadaul. Fein amenu. Peki Cenab-ı Hak şimdi buyuruyor. Eğer onlar kim Müslüman olmayanlar yani fein amenu al Yehudu ve Nasara. Yahudi ve Hristiyanlar eğer iman ederlerse Fein amenu iman ederlerse ne gibi Bi mislima amentum bihi sizin iman ettiğiniz gibi bak Amente demiyor değil mi Amente demiyor ne diyor A ''Amente'' deseydi Allah Resulüne senin iman ettiğin gibi olurdu Ne diyor Sizin iman ettiğiniz gibi feen aamenu bimislima aamantum bihi faqad ihteda şimdi cevap ne faqad ihteda orada fa faul cevaptır ya da faur rabdir in şartiye demek ki hidayete ermenin şartı ne Allah Resulü ve sahabe gibi iman etmek çünkü Allah Resulü'nün nasıl iman ettiğini bize ulaştıran kim sahabe o zaman sahabenin olmadığı bir İslam Allah tarafından kabul edilmiyor. Bak Kur'an okuyoruz. Kur'an-ı Kerim bu. Âmen te ey şi kardeşim. Bak gel buraya. O zaman Hazreti Ömer Ebubekir Bekir atamazsın da. Hadi kendine yol bulabilirdi ama bulamazsın. Kur'an-ı Kerim diyor ki sahabe yoksa İslam'da yok orada. Sahabe yoksa İslam'da yok. Neden? Bak in şartiye. Tamam İman etmenin şartı, kurtulmanın şartı ne? Sahabe ve Resulullah gibi iman etmek. Fein amenu bimisli amentum sizin iman ettiğiniz gibi sen ve sahabe fakad ihtedar. işte o zaman kurtulurlar, hidayet ermiş olurlar. Ali Haydar Efendi rahmetullah aleyh büyük alim allame diyor ki şeytan bugün geldi. Artık rüyada, orada, burada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 Delil bulamıyorum ki bu ayet aklıma geldi diyor. Fein amenu bir mislima amen tum bak tum siz amen tum bir hifagadi o zaman çekip gitti diyor şeytan. Yani ya da vehmi o zaman bitirdim. Fein amenu bir mislima amen tum bir hifagadi o zaman. Hazır zikru beyani agiide ahlı sunnet cema aljama jama yani sahabe yani ehlü sünne ve'l cemaa ma ana aleyhi <gülüyor> washabi, ashabı Ebubekir efendimiz Ömer Osman onlar gibi Peki biz bunların akidesini ehlü sünne ve'l cemaa bu akideyi nereden alıyoruz Ala <gülüyor> mezhebi neye göre yani İmam Tahavi ben mi gidip kuran Kerim'den sünnetten bu akideyi aldım buldum ben mi telif ettim hani bu kitap ben yazdım da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 Karşı sayfa 19. sayfaya bakarsanız orada İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh'in bir sözü var. İmam-ı Şafii soruyor, kimi soruyor? Ebu Hanife'yi soruyor. Kime? İmam Malik'e soruyor. Kimdir diyor bu İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. İmam Malik dedi Ebu Hanife görüşürdü Medine'de. Görüşürler meseleleri mülaza ederdi. Diyor ki: "Hal ra'ayte Ebu Hanife?" Ebu Hanife gördün mü diyor? Ne diyor o da? Kale naam. Raaitu rajulan. Bak. Raaitu rajulan. Lau kallamake fi hadihi sariyah yani şu direğe dair seninle konuşmuş olsa en yecalaha zehaban laqama bihucjetihi. Yani لو kallamake fi hadihi sariyah en yecalaha zehaban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 İmam Malik لو كلمك في هذه سارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته. Peki İmam Şafii ne diyor? Burada almış mı onun sözünü? İmam Şafii'nin sözü e diyor ki rahmetullah aleyh inel fuqahaa ayalun ala abi hanifata. İnel fuqahaa ayalun ala abi hanifata.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 oray bulacaksınız. Peki şimdi ikinci ayet-i kerime. Velledi ba'se fil ummiyina rasulen minhum yetlu alayhim ayatihi ve yuzekkihim ve yuallimuhumul kitabe. Kitabı öğretiyor muallim kim? Allah Resulü, değil mi? Allah Resul. Peki sonraki ayete bakın. 3. ayet. Ve ahareene minhum lamma yelhaku bihim diğer talebelerini, sahabeden başka talebelerinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Yani Allah Resulü sahabenin öğretmeni onlara öğretiyor da, bir de nedir o? وَآخَر۪ينَ minhum Efendim, آخر۪ينَ nereye atıftır? اُمِّي۪ينَ, oraya atıftır değil mi? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem,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 Rivayet bu ayetle alakalı. Bu ayet nazır oldu. Sahabe soruyor. Efendimiz 4 3 defa yüz çeviriyor. Eradanu. de sorunca şöyle bakıyor. Kimi buluyor? Kimi? Selman'ı Farisi'yi buluyor değil mi? Selman-ı Farisi Hazretleri'ni elini Selman'ın omuzuna koyuyor. Ne buyuruyor? Müslim rivayeti. Sahih. Lau kana'l imanu 'inda's sureyya lana wa lahu imanu 'ala's başka bir rivayette ilmu ilim buyuruyor 'inda's sureyya sureyya yıldızında olsa Lau kana'l ilmu 'inda's sureyya olsa ne olacak lana wa haula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 Hümeyni Ebu Bekir'e söğüyor, Ömer'e söğüyor, diyor ki Hümeyni, hailedir Hümeyni. Ne diyor? Ebu Bekir'le Ömer iktidarları için peygamberi sattılar diyor. Dünyaları için Allah'ın ayetlerini satan adamdır Ebu Bekir'le Ömer diyor. Hümeyni diyor kitabında, kendi kitabında söylüyor bunu. Peki böyle bir adam...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 Tabyizu Sahife. Tabyizu Sahif. Orada diyor ki bu hadisle Allah Resulü Ebu Hanife'yi kastediyor. Çünkü Selman-ı Farisi İranlıydı. Ebu Hanife de Farisi ordandır. Onu kastediyor diyor. İşte bu ayet-i kerime Müslim'deki o hadis. Peki neden fuka'ul millet diyor? Neden ümmetin fukası diyor? Ebu Hanife, Ebu Yusuf'a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 Ma yubuna alayhi ghayruhu yazın aslun din aslun ma yubuna alayhi ghayruhu ma yubuna bina yani meçhul ma yubuna alayhi ghayruhu başka şeyin üzerine bina edildiği şeye asıl diyoruz asıl yani peki usulü din ne diyorduk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 ve yedînûne bihi rabbel âlemîn yedînûne bihi yani ma ittahizûnehu dînen onu din yaptılar ve o yoldan Allah azze ve celle'den mükafat bekliyorlar işte ben bu çerçevede Ebu Hanife, Ebu Yusuf, İmam Muhammed'den gelen nakilleri esas alarak Ehli Sünnet Akidesi kitabını telif ettim.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 Allah teala vahidun la şerike leh ve la şey'a e misluh ve la şey'a e mu'ciduh ve la Şimdi nakulu fi tevhidillah nakul bil lisan peki akide neyin ameliydi kalbin değil mi ne diyorduk tasdikum bil cenan kable tasdik he tasdikum bil cenân ve ikrar bil lisan lisanla ikrar ve amal bil arkani av bil yani diye organlarla da amel etmektir şimdi tasdik asıl buradır zaten buraya yoksa dil hikayedir değil mi adamın dilinde iman var kalbinde yoksa kimdir o nafıktır değil mi yani o yuzhirul e, İslam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 fiillerinde, sıfatlarında, zatında bir olduğunu ilan noktasında diyoruz. Peki nekulu billisan yani dilimizle diyoruz. Peki akide dille mi söylenir? Hayır. Neyle? ile? ile. O zaman bir kayıt ayırıyoruz burada. İşte onu getiriyor. Nekulu mu'tekidine İnandığımız halde söylüyoruz. Yani ne bil kalbi. Kalbimizle itikad ettiğimiz halde ki iman asıl burada zaten değil mi? نَا تَقِدُونَ مُعْتَقِد۪ينَ halde değil mi? نَقُولُ o nefs-i mutakellim mal gayrden yani zamiri nedir bunun faili? زَمِيرٌ مُسْتَدُرٌ fihi وُجُوبًا تَقْد۪يرُهُ nahnu diyoruz değil mi bunun failiyle alakalı? نَقُولُ مُعْتَقِد۪ينَ itikad ettiğimiz halde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 onu ulaştırır. Bu ilgili e, irade bahsi gelince, bunlar anlatacak. Yehdillahul ilnurihi men yasha. Yani Allah hidayet ondan geliyor, Rabbimizden geliyor. Onun için bir taufi diyor. Yani muhtakidine inandığımız halde söylüyoruz bunu. Ama tevhidi, tevhid, yani Allah'ı e, birleme noktasında.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 Ayrılmalar nereden oldu hep Allah Teala'nın zatı hakkında. işte öyleydi böyleydi dediler. Peki ehl Sünnet tam kuran Hakim'e göre onu tayin etti. Peki ne hakkında? Nimetleri hakkında düşünün. O nimetler sizi Allah Azze ve Celle'ye ulaştırsın. اِنَّ Teala تَعَالَى Allah birdir. Miftahu sahade var. Taşköprü zadenin. Orada Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin bir zındıkla münazarasından bahsediyor.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 Allah öyle bir akıl vermiş Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi. Şimdi orada e, gidiyor. 3 4 meselede konuşuyorlar. Bir tanesi de bu. Onları yazmıştım ben Ebu Hanife münazaraları diye. Bakarsınız ona. Bu Allah Teala'nın bir olduğuyla alakalı. Diyor ki şimdi nasıl olur diyor ya? Huvel evveli Evvel de o, akhir de o. Evveli yok sonu yok. Böyle bir şey olur mu diyor? Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ona diyor ki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 onun misli gibi değildir. Olmaz. Misli yok yani. Wala şey'e mislu onun misli yok. Hiçbir şey onun misli olmaz. Yani onun kemalini anlatıyor bize. Wala şey'e mucizu alemde hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Bütün dünya toplansa Allah azze ve celle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 وَلَا شَيْءَ مُعْجِزُهُ e وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ Yani وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ Ondan başka ilah da yok, ondan başka mabud da yok diyoruz. Burada kalalım, yarın inşallah buradan itibaren devam edelim. Şimdi burada sayfa 26'da şey var. Yani Allah Teala'yı nasıl buluruz?